açık gazete. Şimdi devam edelim biraz seçim kampanyasında özellikle İnce'nin Kadıköy'de yaptığı gece yarısı mitingine katılım siyasi tarihte bir ilki yaşattı diye e, pazar günkü dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde vardı. Ve yani e, hakikaten Muharrem İnce'nin cuma gecesi geç saatlerde düzenlediği mitinge on binlerce İstanbul'un katıldığı ve insanların gece yarısı akın akın ellerinde meşaleler oldu marşlarla Göztepe Parkı'na yürüdüğü incenin de mitinge katılanlardan cep telefonlarının ışıklarını yakmalarını isteyince çok ilginç bir görüntüde oluşmuş gerçekten umudun ışığı diye vermiş biraz hmm. haber e, yorum manşetiyle on binlerce kişinin katıldığı miting televizyonlardan da canlı yayınlanmış yalnız bazı şey olmuş bazı aksamalar olmuş bazı haber kanalları mitinge katılanların Erdoğan'a aleyhinde slogan atması durumunda yayından çıkmışlar. Öyle o kadar olur tabi yayın kazaları filan. Evet. Olmasın diye herhalde. Gece yarısı mitingi sosyal medyada da cuma gecesinin en çok paylaşım yapılan konusu olmuş. Şimdi 23 Haziran'da da büyük bir miting yapılacak. Ben televizyonda izledim. D-Smart, Tele1'de e, izleme fırsatı bulabildim bu e, mitingi. Ama şöyle bir durum da söz konusu olmuştu bu mitingin öncesinde. 24 Haziran erken seçimlerine sayılı günler kala Tele1 televizyonun yayınının borçları ödenmediği gerekçesiyle durdurulması hadisesi vardı. Gelen tepkiler sonrası ise kanalın yayınına yeniden devam edildi D-Smart'ta. E, böyle bir durum söz konusuydu hafta sonu gerçekleşen. Yoksa izleyemeyecektik yani. yani başka kanallarda da vardı da. Hı. Hmm. Eee telebir gayet profesyonel bir yayıncılık yaptım orada. Öyle hmm. mi? Ben hmm. takip etmedim ama yani önemli Siz televizyon tabi. izlemiyorsunuz. Evet, genellikle izlemiyorum. Ama televizyon kanalları arasında da oldukça e, iyi yayın yapanlar da var, var bu oralarda evet. Tabii tabii. Yani bir genel hava değişimi de e, göze çarpıyor doğrusu. Biz olarak da. Evet, yani özellikle eee ince'nin Muharrem ince'nin çok e, önceden çok tahmin edilemeyen diyeyim. ...enerjik ve hem mizah mizahi hem de hazır cevap tavrıyla ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle e, kitleleri epey etkilediğini söylemek mümkün. Ve bu özellikle de işte Kadıköy'de yaptığı gece yarısı mitingine katılımın ve coşkunun çok net olarak ortasında çıkıyor yani bu. Ayrıca da Selahattin Demirtaş'ın da olağanüstü kısıtlamalara rağmen başta kendi kişisel özgürlüğü olmak üzere bütün partisinin çeşitli belediye başkanları filan hepsinin HDP'nin tutuklu olmalarına ve kayyım tayin edilmiş olan belediyelere filan rağmen gene de ciddi bir şey yapılıyor doğrusu. Evet bunlar var ve HDP'li sırrı Süreyya Önder'in bir açıklaması var. Erdoğan'ın HDP'yi ve Selahattin Demirtaş'ı kriminalize etmek için, yani suçlu göstermek için kullandığı çözüm süreci fotoğrafları hakkında da konuşması var. Mahmut Lıcalı'nın bugünkü Cumhuriyeti görebiliyoruz. Medyada kandil fotoğrafları bir suç delili gibi kullanılıyor. Bunlar o günlerde ...Barış Umudu'nun fotoğrafları diye servis edilmişti diyor. Gerçekten karikatür gibi bir durum var. Yani e, dünya karikatüristlerinin ve İzel'in ele alması gereken bir konu. İzel, Rozental'in. Çünkü diyor ki mesela Önder İmral'ı fotoğraflarını devlet çekti diyor. O fotoğraflar bizatihi hükümet ve hükümete yakın kurumlarca servis edildi diyor. Hı hı. ...yapılanı da... ...siyasi ahlaksızlık olarak tarif etmiş... ...yani şu anda suç gibi gösterilmesinin... ...ilerideki barış umudunu da dinamitlemek... An ...anlamına geliyor diyor... ...çok ilginç yani... ...aslında ve yurt dışına... ...çıkış yasakları filan da var... ...mesela o halde eş olmakta... ...suç İstanbul Üniversitesi... ...Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinden... ...Doktor Seval Fatma... Ö Ö ...Toydemir... ...bu da Cumhuriyet'in beri e ...Zehra Özdilek bildiriyor imzalı haber görevli olmak üzere Kıbrıs'taki bir kongreye katılmak üzere gittiği havaalanında hakkında birdenbire aa siz yani gidemezsin. Siz gidemezsiniz çünkü yurt dışı yasağınız var demiş. Bunu öğreniyor. Ama inceleme yok demiş. Tek suçum İstanbul Üniversitesi'nden ihraç edilen ha, ama varmış da bir suçu. Doktor Savaş Karabulut'un eşi olmamış. Eş eş durumundan ohal yani. Güvenlik gerekçesi evet. suç oluyor yani. Bu arada bir haber de verelim. Yani 15 Şubat'tan beri tutuklu durumda olan Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu ile dayanışmak için hekim arkadaşlarının oynayacağı Hamzaoğlu oyunu 13 Haziran'da Şişli Kent sinemasında gerçek sahnelenecek sahnesinde danışmanlığında Genco Erkal yapıyor. Hamzaoğlu'nu kanun hükmünde kararname ile üniversiteden atılan Ümit Biçer canlandırıyor. Böyle de bir ilginç durum var ilginç bir haberde Rütük'le alakalı. Rütük üyelerinin taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle TRT'ye ceza verilmesini istediği Yüksek Seçim Kurulu bu talebi seçim döneminde radyo ve televizyonları denetlemek yetkimiz kanun hükmünde kararnameyle elimizden alındı bir şey yapamayız şeklinde cevaplandırılmış. Reddedilmiş yani. Acaba e, bir saat çıkaralım ya da bir buçuk saatlik gazdeli dimi? Karikatürlü. Hani karikatürleri. Ha, karikatürleri. Karikatür olabilir. Karikatür programı olabilir. Olabilir. Yani ek, şeyin... ek olarak koymayacaksak olabilir. Belki Başka... olmasın. <gülüyor> Yok belki de artık gaz tamamen kaldıralım. Ha -ha. Ve seçimlerden sonra yeniden olmasın. <gülüyor> Ama istiyorsan işte karikatürler diye verelim yani evet. ona uygun. Hici yani... diye hiç... <gülüyor> Murat Sevinç de dükkanda yazıyor. Eee Çok azını söyleyeyim. Kettle başlıklı bir yazısında. Bir insanın her mutfağa girişinde aklına bir cumhurbaşkanı adayının gelmesi ne matrak değil mi diyor. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında refah seviyesinin göstergesi olarak buzdolabı örneği vermiş. Bir diğer konuşmasında ise dinleyenlere gençlere eski Türkiye'yi anlatın demiş. Yeni Türkiye'nin iyilik ve güzelliğine duyduğu inançtır diye başlayan ve ondan sonra da bizim de etraflıca yer verdiğimiz gazete duvarda Reyha Advan'ın AKP'nin propaganda filmine dair kaleme aldığı AK Parti üzerinde oynanan büyük oyunu izlediniz mi yazısından bahsediyor falan. Evet. Yani çok çok Yani işte bir su ısıtıcısıyla son derece etkili siyaset yapmakta mümkün hale getirilebiliyor. Yani bu kettle meselesinde resmen ben bilmiyordum onu. Neyim? Demirtaş'ın hücresinde arama yapılmış. Evet arama yapıldı kettle'ın arandı o yüzden geliyor o kettle. Ben çakası. onu atlamışım yeterince sosyal medya takip etmediğim ne? için olsa gerek. Ya müthiş bir şey ya. Evet. Harika yani. Halbuki iyi de şeyle kettle'la yapmak mümkün diyor zaten. İyi. iyi. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden telefon hakkını kullanarak yaptığı konuşmanın yer aldığı propaganda filmini kaç milyon yurttaş seyredecek şimdi? Diyor ki onu seyrettim. Ha. Pekal Evet. Çarpıcı yani. Eşinin telefonundan seslendi. Evet. Hı -hı. Şimdi artık Bakın takip ediyor musunuz sosyal medyayı? Şimdi etmiyorum demeyin. Hangi hangi televizyon programında gördünüz ki e, bu Seçmenleri yaptığı konuşmayı demektir. Yok işte. arada kaçamak yapıyorum Aynen. itiraf edeyim. Gene e, Murat Bey şanslı mutfağa girince Cumhurbaşkanı hatırlıyor. Farklı durumlarda söz konusu olabilir. Ufak bir haber eklemesi yapayım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli mitinginde bir yanlışı düzeltmiş. Bizim altın klozette ne işimiz var diye sormuş. Bunlar sarı pirinçle altını karıştırıyorlar. Bunlar da cehalet diz boyu. Bu altın değil mesela pirinç. Onlar bunu anlayamazlar. Niye? Cehalet ifadelerini kullanmış. Bide'den mi bahsediyor? Hayır. Klozetten bahsediliyor. Bizim evet. altın klozette ne işimiz var diye soruluyor. Klozet kısmı var bide. Altınla pirinci karıştırıyorlarmış. Altın şey klozet o zaman ne oluyor? Altın sarı sarı pirinç. Peki bir de ne? Bir insan neden sarı pirinçli klozet yaptırsın ki ya? Yani nasıl bir zevk bu? Nasıl bir estetik değerli? Bir de ne? Bir de Kaç tane? Bir tanedir herhalde. 2 <gülüyor> tane mi? Ne anlamadım. Bir de ne demek? Bir de mi? Hmm. Bir de ne demek Fransızca bir kelime gibi geliyor hı hı. La vida gibi Bir espris de vardır Evet Ama artık girmeyeyim ona evet. şimdi Yani böyle bir düzeltmeyi de yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında Nerede yapmış konuşmayı Kocaeli mitinginde konuşmuş evet, düzeltmiş Kendisi Kültür söylemiş. Bakanlığı bu arada Uçan Süpürge Film Festivali'ne desteğini kesmiş Kültür Bakanı mı kesmiş Numan Kurtulmuş yani E sen sorup duruyordu nereden Numan kurtulmuş diye işte gelmiş. Numan kurtulmuş mu kesmiştir yoksa Numan kurtulmuşa kesin demişti. Bundan hiçbir önemi yok. Benim gibi düşünmeyin şu anda. Yok senin gibi düşüncem. Numan'ı tutuyorum ben. Numan Bey'i pardon. Kehaneti de doğru çıkmış bu arada Numan Bey'in. Daha önceden yaptığı bir kehanet varmış o da doğru çıkmış. Ne diyor? Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde millet kıraathaneleri açılacağını, çayın ücretsiz olacağını söylemişti hatırlarsınız. Evet. Ee, Numan Kurtulmuş'un yıllar önce Has Parti Genel Başkanı'yken yaptığı konuşmada genç eleştirirken kullandığı cümleler... Bu durumu bir şekilde kehaneti olarak görülmüş sosyal medyada. O konuşmada şunları diyormuş, kurtulmuş. 2023'te kahvanelerde yaşlıların yer kalmadığını, çünkü bütün kahvelerin genç, işsiz, üniversite mezunlarıyla dolu olduğunu göreceksiniz demiş. İşsiz mi? Evet işsiz. Hmm. Uçam Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali yani 20 yılın ardından ilk defa kesiliyor. Neden? Umut diye bir film de vardı. Bu seneki teması oydu. Çok da güzel bir şey vardı Afiş. afişi harika yani e, 20 yılın ardından ilk defa kesilmiş neden kesilmiş Numan Kurtulmuş'a bağlı yani bakanlığa bağlı da Bakanlığının sinema genel müdür vekili Erkin Yılmaz imzalı yazıda diyor ki destek talebiniz toplantı gündemine alındı değerlendirildi ve uygun bulunmamıştır demiş nasıl? ilginç Açıklama, güzel değil mi? hı hı Çan süpürge de karara tepki göstermiş. Gerekçe gösterilmediğini Bu festival bütün engellemeleri her türlü baskıya ve zorlamalara rağmen 21 değil 51 değil 61 yıl devam edecektir. 20 yıl desteklenen festival 21. senesinde festivalin son bulmasının ardından üstelik bakanlığın logoları her yıl olduğu gibi billboardlardan el ilanlarına kadar bütün basılı ve görsel malzemelerde kullanıldıktan ...festival ulusal ve uluslararası alanda... ...bakanlığın desteğiyle yapılıyor... ...göründükten sonra... ...neden uygun bulunmamış anlamak mümkün değil. İsim değiştirerek bence düzeltilebilir bu durum. Yerli ve milli uçan süpürge ya da 15 Temmuz... ...bu uçan süpürge gibi bir isim konulduğu takdirde... ...belki bir şansı olabilir tekrardan... ...Kültür Bakanlığından bütçe alabilmek için. Olabilir. Ben de biraz daha... ...düşüneyim. <gülüyor> Şimdi bulamadım. Artık yoruldunuz tabi ki seçimden sonra bir tatil hepimize gelecektir ama hangisinden sonra o da karışık ki insanlar tatile çıkamıyorlar zaten eğer HDP %14 görünüyormuş son şeyler öyle mi HDP eğer geçemezse yani bir şekilde geçtirilmezse barajlaşılmazsa o zaman erken tatil erken ve uzun uzun bir tatil olabilir Ee, bu arada e, Cumhuriyet Hava Partisi heyetinin Adalet Bakanlığı'nda yaptığı inceleme e, tamamlanmış. Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi talebiyle ilgili eksiklerin olduğunu kaydetmiş Cumhurbaşkanı adayı İnce, Muharrem İnce. Bir kere 85 klasör vardı deniyor, 27 klasör demiş. Çünkü her birinden üçer nüse varmış. Dosyalar ayrıca 7 ay bekletilmiş. Bazı dosyalar 7 ay sonra gitmiş. NTV'de, NTV'de katıldığı canlı yayında söylemiş heyetin tespitlerini. Yani bazı dosyalarda suçun tarihi 2011'de başlıyor. Ama 2012'de bazı Adalet ve Kalkınma Partili vekiller FETÖ elebaşı diyorlar ya. Onun yanına evet. gitmiş. Mesela Bülent Arınç 2013'te gitmiş. Eğer darbe girişimi olmasaydı FETÖ hala korunuyor olacaktı. Erdoğan kandırılıyor olabilir ama ben kaldırılmam, kandırılmam. FETÖ kandırır, Apo kandırır, Barzani kandırır ama ben kandırılmam demiş. Fetö'nün iade talebin neden 7 ay beklettiniz diye sormuş. FETÖ'yü temizlesek AKP'nin yarısı gider demiş. Fazla bağırdıklarına bakmayın FETÖ ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ettiler diye devam etmiş. Su yani çok ilginç aslında bazı belgeleri elden verdik deniyor benim adıma oraya giden heyet elden verilen belgeleri görmek istedi bunları da göstermiyorlar diyor böyle ilginç bir şey var ve sen apo'ya mı takacaksın söktüğün apoletleri diyor ben apo'yu tanımam ama sen Ergenekon'da balyozda söktüğün apoletleri FETÖ'ye mi taktın diye de sormuş ince ve öyle işte temizlesek AKP'nin yarısı gider diyor. Bir de şey vardı ya haberini vermiştik ya ...konservatuar... Marmara Üniversitesi'nin. Evet. Ne gibi bir gelişme var? Ben takip edemedim. Ee, Kapatmıyorlar mıymış? Kapatmıyorlar mıymış? Evet. Hadi canım. Yanlışlıkla kapatmış öyle mi? Evet. Böyle bir şeyin yanlışlığı mı olur yahu? <gülüyor> Onu İzelle konuş. Nasıl nasıl yani <gülüyor> kapatılmıyor? Yanlışlıkla mı böyle bir şey olmuş? Yanlışlıkla olmuş açıkça öyle. Kaza. Kaza ne yapalım böyle şey el suç olmuş imza atarken böyle tık diye aşağı kayıp Marmara Üniversitesi müzik bölümü de kapatılsın şeklinde bir şey mi olmuş? Ya Yoksa haber, haberi bulmakta zorluk çekiyor. Tamam çakıyorum. ben buldum sizin için merak etmeyin. <gülüyor> Sözlük gazetesinin internet sitesinden buldum hadi gene iyisiniz. Geçtiğimiz günlerde öğrenci alınmayacağı duyurulan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünün yok tarafından yanlışlıkla kapatıldığı ortaya çıkmış. Nasıl oluyor bu bilmiyorum. Haber içerisinde yazıyor, mu? yazıyor. Yapılan görüşmeler sonucunda daha önce alınmış bu karar, Yükseköğretim Kurulu'nun 16.05.2018 tarihinde alınan bir karar ile düzeltilmiştir deniliyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümüne alınan Mücbir sebepler dolayısıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alınmayacaktır. Ancak altyapı sorunlarının çözüme kavuşulmasına mütakiben sonraki senelerde öğrenci alımı yapılacakmış. Bir sene alınmayacakmış ama yine de. 2018-2019'da yokmuş öğrenci. Ama neden yanlışlık olmuş? Onu söylemedin hala bilmiyoruz. Yani. Söyleyeyim. Diğer yandan Marmara Üniversitesi reaktör yardımcısı Profesör Dr. Recep Bozdoğan sözcüye konuşmuş. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü ile Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünün birleştirildiğini söylemiş. gene bir birleştirilme söz konusu. Hmm. Ondan ötürü galiba bir yanlışlık yapılmış. Bir üniversitede iki aynı bölüm olmasını doğru bulmadığını anlatmış. Bozdoğan, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde okuyan öğrencilerin eğitimlerinin aynı şekilde devam edeceğini, yeni öğrenci alınmayacağını, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünde ise kontajan artılacağını söylemiş. Daha önceden, daha önceden yani şimdi değil. Evet. Ama şimdi sehven kapatılma. Yüksek yönetim kurulu tarafından sehven kapatılması şeklinde algılanmış. Ve yüksek öğretim yönetim kurulu yoku kapatacakmış hmm. Muammer İnce geldiği zaman. Özet geçeyim size. Hmm. Ee, şey de söyledi bunu. Muammer İnce mi söyledi? Kılıçdaroğlu mi söyledi? İkisinden biri söyledi. Yok kaldırılacaktı. Galiba Kılıçdaroğlu söyledi. Yok kaldırılacak dedi. Ben de bu şekilde kanun hükmünde kararname okur gibi haber okumak zorunda kalmayacağım yakın zamanda. Bir Eğer dakika. böyle bir şey gerçekleşirse. Yok kaldırılacağı ilk söyleyen kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan demeyin bana. Evet tabii ya. ki o. Başbakan. Her şeyi o yapmış ilk. Evet. Ama <gülüyor> söz... Yani yani şey şey, Küba'ya cami yapan Müslümanlar gibi. Evet. Kolom'dan önce gider Evet. Her şeyi onlar yapıyor. İşkenceyi sıfır tolerans gibi. Evet. Yani senin arayıp bulman daha kolay He olabilir. Heveslenmeyim mi? De. Onu mu diyorsunuz şimdi? Hı? Bu sözler söylenir ama sonra icraate geldiği zaman işler farklılaşır mı? Bunu mu, bunu mu anlamam lazım buradan? Artık ne anlayacağını bilemiyorum. Ne kadar zor. Ee, ama bir karikatüre dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Hadi gidelim artık. Evet yani. günün sözünde de hazırladık. Duyuralım tekrardan. Aklımızda kalan şu oldu. Demek ki bizden bu kadar korkuyorlar demişlerdi. Kadıköy'de gözaltına alınan 30'a yakın liseli. Darp edilerek gözaltına alınan 30'a yakın liseli. Daha sonra yaptıkları açıklamasında. Ee, bir açıklamada söylemediğimiz bir şey de ilave edeyim. Son derece çarpıcı bir açıklama var sizleri Berkin gibi öldüreceğiz demiş polislerden biri. Polis kendine sabaha karşı serbest bırakılan öğrenciler yaralı bereli vücutları işkence izleri ve giysileri kan lekeleriyle dolu konuşuyorlar ve coplar elektrikli şok cop ve sert eldivenlerle dövme haberleri var. Sizleri Berkin gibi öldüreceğiz dediler demiş. Diyorlar. İlginçim. ...ne diyeceğini bilemiyor. Hadi ayrılalım bari. bunun Bu başka bir karikatür olabilir. Evet, evet. Öbür türlü. Yani karikatür gibi olabilir. Pazartesi günü daha fazla gerilmek istiyorsanız ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a yönelik idam sloganlarının ardından... E, ...çeşitli açıklamalar yaparak imada bulunduğuna dair haberden bahsedebilirim. Oh. parlamento dedim size ya önce parlamento bunlarla ilgili karar bana göndermiş olsaydı ben bundan çok ben bundan çoktan onaylardım açıklamasında oh, buyurun efendim de evet. Hadi gidelim artık alasmalık. Bendeniz Ömer Madra, Ton Bir Beselattin Çolak ve oluşan ekiple birlikteydiniz Emre Güngör de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Açık Gaste